Sanat ve Sanatçılar Hazırlayan ve sunan Ülkü Ayvaz Efendim bir Sanat ve Sanatçılar programına daha hoş geldiniz. Biliyorsunuz bu programımızda e, tiyatrodan sinemaya, e, operadan dansa, edebiyata e, alanın birçok e, uzmanlarını, emek vermiş insanlarımızı davet ediyoruz ve onlardan söyleşte bulunuyoruz. Bugünkü konu e, tiyatro sanatçısı Levent Yılmaz. Abi hoş geldiniz. Hoş bulduk Ülkü'cüm. E, şuradan başlamak istiyorum. İlk, ilk e, tiyatro serüveni nasıl başladı? Ha, tiyatro serüveni nasıl başladı? Evet. Ülkü'cüm ben orman fakültesinde okuyordum işte 68 yılları yani 67 e falan girdim. O zaman da işte biz bütün eylem 68 kuşağında olduğumuz için hep eylem içindeyiz. Sağa sola koşturuyoruz mitingler, konferanslar, konuşmalar, seminerler. Birden farkına vardım ki ben konuşmayı çok iyi bilmiyorum. Yani sürekli konuşurken yani şey falan derken birden aklıma ben bu konuşmayı öğrenmem lazım. Ee, o sıralarda Harbiye'de yürürken bir baktım böyle bir şey ilan du duvarda, e, daha doğrusu kapının üstünde işte tiyatro kursları filan diye hemen çok meraklandım. Gittim hemen kaydımı yaptırdım. Meğerse Dostlar Tiyatrosu o sene kurulmuş ve böyle bir tiyatro kursu açıyor. Ee, oraya girdim. Ee, girdikten sonra birden müthiş bir ısındık. Tiyatro yani ben tiyatro öyle çok ısındım. Çok benim kafamda insanlardı. Sosyalistdiler, ilericiydiler. E, bu nedenle ben orada tiyatro kursuna başladım ve okuduğum orman fakültesini bıraktım derdekse. <gülüyor> Müthiş bir aşkla bağlandım ve gecem gündüzüm benim tiyatro oldu. Orada işte amatör kurslar gördük, folklor, diğer sahne eğitimi, dekor, kostüm bir sürü alanda ders veriliyordu. Onları gördük. Ee, ...iki yıl eğitim gördük... ...üçüncü yıl bir oyun çıkardık... ...Alpogut olayı diye... ...ve ondan sonra o Dostlar onu profesyonel sahnede de oynadı... ...ama biz amatör olarak ilk evet, defa oynadık... Evet. ...tiyatroyla maceram böyle başladı benim... ...şimdi ilginç bir şey var... ...bu programı daha önce konuk olan dostlarımız... ...mesela sizin de ortak dostumuz... Ee, ...Sadık Gürbüz... Hmm. ...o hukuk fakültesi mezunu... Evet. ...şimdi ondan sonra bir ee, kamer... ...batı be, e, bey arkadaşımız... ...ressam e, davet ettim... ...o da kimya mühendisi mevzu... Hmm. ...yani çok ilginç bir şey... ...çok ama ünlü bir ressam mesela... O da. Ötü, ...sadık halk sanatçısı... ...güzel, yani herkes alanında... ...ikinci seçtiği alanda... ...çok başarılı olmuş... Evet. ...yok ama yani sanat öyle insanı sarıp salmalıyor... ...yani evet. insan bir sanat... ...çalışmasına girdiği zaman... ...diyelim resim olsun, müzik olsun... ...tiyatro olsun, opera olsun... ...o insanın hayatını belirliyor... ...yani ötekisi... E, ...neredeyse biraz para kazanmak için... ...yani çok meraklı değilsen... Evet, evet. E, ...o seni sarmıyor... ...ama sanat dediğin şey insanı sarıp sarmalıyor... ...götürüyor yani... Bilirsin doktorların çoğu hep böyle şeydir. İkinci bir işleri vardır evet. ve onu daha çok yapmak isterler. Doğru. İşte arada da para kazanmak için doktorluk yaparlar. Doğru, ya da işte doğru. bizim şeyde de, diğer işlerde de öyledir. Yani sanat insan hayatını belirlediği için, yaşamına yön verdiği için evet. çok önemsiyor. Bir de şey çok önemli bence yani insan kendini, kendi kişiliğini bulma, kendini birilerine anlatma... ...için sanatı çok kullanıyor. Yani herkes kullanıyordur. Sanatçı olmayan da kullanıyordur. Evet, doğru, doğru. Ama farkında değildir o. Yani kendini bir yerlere e, anlatırken... ...ya da bir konuyu anlatırken... ...ya da bir iş yaparken... Evet. ...mutlaka sanatın bir alanından yararlanıyordur. Ama farkında değil. Ele sanatçı olduğun zaman... ...onun farkında da vardığın zaman... E, ...valla tadına doyum olmuyor. İnsan çok. büyük bir keyifle yapıyor o işi. Çok güzel. Yine Dostlar Tiyatrosu'na dönmek istiyorum. Hatırlıyor olsa Ben de liseye gidiyordum evet. o sıralar. Hemen hemen bütün oyunlarını seyretmişimdir zannediyorum. Tahmin Alt ediyorum. Tiyatronun altın yılıydı. Hı. Bir de Dostlar Tiyatrosu çok ivme kazandırmıştı. Evet. Ya o, o oralara, oralardan biraz söz eder misiniz o günlerden? Vallahi Dostlar Tiyatrosu bence işte bir tiyatro ansiklopedisiyle uğraştığım için böyle bir sürü tiyatronun tarihiyle de ilgileniyorum, yaptıkları çalışmalarla da ilgileniyorum filan. Oradan baktığımda Dostlar tiyatrosu bence iddialı bir laf edeceğim ama böyle e, Türk tiyatrosunda belli önemli dönemek noktalarından evet, biri. Evet. Yani mesela başka bir dönemeş noktalarını düşünürsek, e, genç oyuncular böyle bir dönemeş noktasıdır. İstanbul Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nun ilk kuruluş yılları, Muhsin Ertuğrul dönemleri falan belli evet, evet. bir dönüm noktasıdır. İşte şey e, Devlet Tiyatrosu Konservatuvar'dan mezun olduktan sonra Cüneyt Gökçer'le falan beraber başlayan Devlet Tiyatrosu bir dönüm noktasıdır. O nedenle Dostlar Tiyatrosu bence e, çok önemliydi. Niye? E şimdi bu adamlar e, yola çıkarken bu adamlar dediğim işte Genco Erkal, Mehmet Akan, evet. Arif Erkin Güzel Beyoğlu o zaman e, Şevket Altuğ var. E, bunlar yola çıkarken e, şey yapmak istiyorlar yani bir Anadolu'nun bir kentinde tiyatro yapmak istiyorlar yani. Halka tiyatro derken gerçekten evet. Anadolu halkına, Anadolu insanına e, çok eğitim görmemiş insanlara tiyatro yapmak istiyorlar. Bunun uzantısı biraz... Bunların hepsi aslında biraz genç oyunculardan gelmiş insanlar. Evet, evet, evet. Dönem de çok uygun. Yani 65'lerden sonra Türkiye'de müthiş bir sosyalist akım vardı. Yani insanlar halkla, işçi sınıfıyla, köylülükle, varoştaki insanlarla beraber yürümek istiyorlardı. Onlarla bir şey yapmak istiyorlardı. Bu insanlar da bunu yapmaya kalkmışlardı. Fakat işte o ara Adana'da tiyatro yapmaya kalkıyorlar. Adana Belediyesi ile anlaşamıyorlar. Anadolu'nun çeşitli yerleriyle, yerleriyle temasa geçiyorlar olmuyor. Sonunda mecburen Harbiye'nin ortasında bir yerde tiyatro yapmaya karar veriyorlar. Evet. Şimdi bunu e, yaparken de e, altyapısını oluşturmak istiyorlar. O nedenle işte bizi kurdular. E, o zamanki adıyla Dostlar Tiyatrosu işçi koluydu zaten. Evet. Onlar profesyonel tiyatro yapacaklar. Kazandıkları parayla bizi yetiştirecekler. Biz de işte e, işçi tiyatrosu yapacağız. Yani işte işçi sınıfının daha aydınlanması, daha bilinçlenmesi için evet. bir tiyatro yapacağız. Şimdi bu ilk Türk tiyatrosunda yani... Bu anlamda bir okul açmak ilk. Yani açılmış bir takım okullar. Daha sonra ta, şey e, yapanlar çok olmuş ama hep kendilerine bir... E, Altyapı hazırlamak, alt yapı için, hazırlamak için. Ama Dostal Tiyatrosu bunu kurarken böyle düşünmemiş. Yani sonuçta yine biz onun altyapısı olduk. Yani oraya gitti. Tabii. Ama niyetleri o değil. Niyetleri gerçekten böyle bir şey yapıp... E, ...bir tiyatro gençlerden kurulu bir tiyatro topluluğu oluşturup bununla... ...şeye gitmek, yani işçilere, halka, köylülere, işte varoşlarda tiyatro yapmak. E, Dostal tiyatrosu yani bu anlamda ilkleri taşıyan bir tiyatro... Evet. İşte ilk oyunları Haysiyetli Milli Kalkınma Hak Hukuk Partisi diye bir oyun HMK, HAP diye oynadıkları oyunu Atilla Alpöge e yazıyor. O da genç oyuncular kökenli. Ve tabii Harbiye'de bu bütün iş adamlarının ya da zenginlerin ya da bürokratların oturduğu bir semtte. Evet. Tabii böyle bir tiyatro tutmuyor. Çünkü yeni kurulmuş bir parti var. işte faşist bir parti. Bir de orada bir hizmetçi, yerleri süpüren bir kadın var. Hepsi ondan hıncı alıyor falan. Yani bu üzerine bir oyun tamam. ya da işte onunla olan çelişkiler üzerine bir oyun. Tutmuyor tabii tepe taklak oldular. Hemen arkasından geliyor e, durduğunu dünya inecek varı hazırladı. E, onlar turneye çıktılar. Bir tiyatroya yeniden bir biçim verildi. Çünkü e, bir e, geleneksel tiyatroda olduğu gibi oyun ortada oynanıyor. Etrafta seyirciler vardı. Ee, döner dönmeçler işte Rosenberg'leri oynadılar ve oradan işte toparlandılar evet, tiyatro evet. yürüdü evet. Evet. Daha sonra Dostlar Tiyatrosu senin özellikle izlediği dönemde tabii en e, yüksek dönemiydi. Mesela ilk şiir tiyatroyu yapan Dostlar Tiyatrosu'dur. Kerem gibi genç onun e, ağzından evet. yaptığı. Hatırlamaz mıyız tabii tabii. İlktir yani. o ama yani ondan önce e, şiir tiyatro diye bir şey yoktu. Değil mi? Evet. E, örneklerine ben rastlamadım. Mesela ilk çizgi roman tiyatroyu yine Dostlar Abdülcan Tiyatrosu Cambaz. yaptı. Abdülcan ya, Sen de ben. daha sonra oyunlaştırdın <gülüyor> hatırladığım kadarıyla evet, Antalya'da evet. oynadı değil Antalya. mi? Ya, evet. filan. Ee, mesela ilk defa bir tiyatro bünyesinde kültür merkezi oluşturdu. Dostlar tiyatrosu oluşturdu. Yani işte sinema e, oynatıyorduk, konserler veriyorduk. Ruiz konserleri oluyordu, Timur Selçuk konserleri evet, oluyordu. Evet. E, açık oturumlar oluyordu, e, tiyatro oluyordu. Ve böyle bir kültür merkezi haline gelmişti. Ve şeydi, e, çok... ...bolca seyircimiz vardı evet. ve gençlerden oluşuyordu. Hatta seyirci, abonman bilet almak zorunda kalıyordu. Evet. Yani o kadar ilgi büyüktü ki evet. abone oluyordu. Evet. İlk abone, ilk oluyordu. abone işte ya. yine Dostlar Tiyatrosu başladı. Olay yani. Büyük olayı. Abone sistemi açtık. Ha. O zaman mesela 10.000 bin tane abonemiz vardı ya. Ülkü. Ya. Seçimlerde 10 bin üye, oy alsaydık biz bir millet ödülü o dönemde. Vallahi çok güzel örnekti Böyle bir e, dostlar tiyatrosu gerçekten tiyatro alanında ilkleri yapan, e, ilerici, devrimci, e, daha e, dönemine uygun, e, dünya olaylarıyla çok ilgili olan falan evet, bir tiyatroydu. Evet, evet. Böyle akıp gitti işte. Oradan hızlı bir geçişle şeye geleceğim ee, Levent abi, ee, bu ee, tiyatro ansuktöpedisinde ne durumda en son? <gülüyor> ya o bitmez tükenmez bir hikaye. Kaç yıl oldu o, aşağı yukarı? Valla işte 10 ee, yıl falan oldu. Ondan öncesi de var biraz ama onu ben saymıyorum yani ciddi bir çalışma değildi. Ya yani yine de bu tiyatronun e, ansiklopedilerde daha önce benim başka bir ansiklopedilerimim var. Yani işte e, Cem Büyük ansiklopedisi diye bir ansiklopedinin evet. editörlüğünü yaptım. Baktım ki yani tiyatro konusunda yazılı çizili çok fazla şey yok anılar var. Ondan sonra işte sağ olsun büyük e, yazar Metin Andın tiyatro. Evet. incelemeleri var, Sevda hanımın var, bir Notkunum var. Ama bunlar sistematik olarak verilmiş ya da insanların arayacağı zaman bir bilgiyi bulabileceği şeyler değil. Yani kitabın tamamının arasından böyle bayağı araması evet, lazım. Evet. Oradan bir fikir doğdu. Yani bir tiyatro ansiklopedisi yapılmasının çok ihtiyacı olduğunu düşündüm. Bir de yani... E, bir sürü emekçi vardır tiyatroda. Giderler, hayatlarını koyarlar, oyunculuk yaparlar. Ondan sonra vefat ederler ve unutulur gider. Yani evet, o maalesef. insan yaşadı mı? Neler yaptı? Neydi? İşte gitmiştir onu belki alkışlamıştır ya, falan ya. ama unutmuş gitmiştir. ya Bu insanlar da e, unutulmasını istedim. Yani yine mesela tiyatro toplulukları vardır. Gerçekten üç sene canlarını dişlerine takıp Anadolu'da turneler yapmışlardır, gelmişlerdir. İstanbul'da çok güzel oyunlar oynamak ama ekonomik nedenle dağılıp gitmişlerdir. Evet. Filan. Yani bunlar da unutulsun istemedim açıkçası. O nedenle ama işte niye diyeceksin 10 yıldır sürüyor Levent abi. İşte bizim bir şeyimiz vardır. Bizim 68 kuşağının bir sloganı vardır. Hı. Gerçekçi ol imkansızı iste. Şimdi ben bu ansiklopediyi e, imkansız hale getirdim. Yani 15 ciltlik kocaman bir şey haline geldi. Mükemmel Çünkü mükemmel. bulduğum her şeyi koymak için. Mükemmel. E, bu 15 ciltlik bir ansiklopedi hiçbir yayın evi için tecimsel... Tabii. Şeyi yok yanı yok yani bir yayınevi alacak 15 cilde basacak onu satacak oradan para kazacak mümkün değil yani bu benim yapacağım işi bizim devletimizin yapması tabii yani. ki tabii kültür bakanlığının heyetler ya. oluşturup ya. bir akademi oluşturup falan yapması lazım yani ben bunu tek başıma böyle e, uğraşıyorum bu biraz da benim işte e, kendimi oyaladığım keyif aldığım. Hani Müthiş bir hiç... belgelik var sizde işte yani çok çok görsel ya. anlamda da işte evet. yazı anlamında da olağanüstü bir belgelik evet, var. Evet. Yıllardır ama sahaflardan böyle kitap, ya. resim, belge, bilgi topluyorum işte tiyatroların arşivlerine giriyorum, oralardan topluyorum böyle bir çalışma devam edip çok güzel. Buradan bir hızlı geçişte sinemaya dönsek hmm. şimdi tiyatro oyunculuğu tabii ki yani sormak bile fazla çok farklı bir şey elbette yani ...daha doyurucu, asıl, asıl olan tabii ki. Tabii. Ama sinemada elbette ki bir sanatı ve oyuncu hmm. sinemada da oynar, tiyatro oyuncusu dizide de oynar, kuşkusuz. Hmm. Şimdi sinema oyunculuğunuyla tiyatro oyunculuğunu böyle karşılaştırdığınız zaman ne düşünüyorsunuz? Pratik Vallahi anlamda Şimdi siz... sinema, tiyatro oyunculuğu kolektif bir iş yani... Hmm. Bir oyun sahneye konurken yönetmen, oyuncular, dekoratör, müzik falan bir araya gelirler. Orada onlar ortak bir şey üretirler. Yani orada ön planda şey yoktur. Oyunun yönetmeni ya da müzisyeni falan yoktur. Hatta çok katılıyorum tabii İsmail Hakkı tiyatro oyuncudur der. Yani tabii onun ki. dışındakiler hepsi tali unsurlardır. Tabii ki, Oyun tabii metni, dekor filan. Ee, bunlar olmasa da tiyatro yapılabilir ama oyuncu olmazsa tiyatro yapılamaz. Tabii yani. ki, tabii ki. O nedenle bir de yani oynadığın zaman seyirciyle direkt sen temaslasın. Oyunu istediğin gibi ufak nüanslarla da olsa biçimlendirirsin. Tabii. Ama sinema öyle değil. Sinemanın sanatçısı yönetmen. Çünkü yönetmen ee, ...anlatacağı hikayeyi bir e, mercekten geçirip kendi anlatıyor. Evet. Sen orada e, oyuncu olarak yönetmenin istediği şeyi yapıyorsun. Yönetmen ne istiyorsa onu yapıyorsun. O senin çok içine sinen bir şey değildir. Yani çok sen e, sanatının tekniğini kullanırsın orada. Anladım. Yaptığın şeyin teknik olarak işte e, yaşlı adamı nasıl oynayacaksan... ...mimiklerin vardır, sesini ona göre ayarlarsın, bakışların vardır... Yönetmenle iyi bir e, ilişkiye geçtiğin zaman ya da yönetmenin kafasında yapmak istediği şeyi iyi anlarsan... ...oyuncu olarak da bir e, aranızda bir anlaşma sağlandıysa oradaki oyunculuk da iyi olur. Tabii ki. Ama bunlar Tabii. yoksa sinema oyunculuğu bir ölüm. Şöyle ölüm mesela sinema e, sanatıyla yapılan televizyonda diziler var ya da e, televizyon filmleri var. ...bunlar çok tecrimsel şeyler olduğu için... ...çok kısa müddette yapıldığı için... Evet. ...hiç ne yönetmenle bir anlaşmaya girebiliyorsun... ...ne ne oynadığını bilebiliyorsun... ...işte doktor rolü oynayacaksın... ...çok klasik bir doktor gider oynarsın yani... ...ama o e, oyunculuk olarak seni çok tatmin eden bir yani, iş değil... Yani, ...yani onlar çok teknik, çok sıradan iş... ...o nedenle ben tiyatro oyunculuğunun çok önemli olduğunu vurguluyorum... Ee, sinema oyuncularının mutlaka bir konservatuvar eğitiminden geçmesi gerektiğine Değil mi? Evet. E, inanıyorum açıkçası yani biz de hep alaylıdır e, çoğunlukla sinema oyuncuları daha sonra konserthar oyuncuları bir beş on senedir girmeye başladılar yani o fark da belli oluyordu e, bu nedenle yani alaylı oyuncuları da kınamak istemiyorum çünkü Herhalde onlar canım, da çok değilim. zor şartlarda bu işleri tabii. öğrendiler yap da öğrendiler tabii, onların yani. önündeki ustalardan en, öğrendiler en parlak <gülüyor> ustalar da oradan çıktı bence tabi tabi çoğunlukla yani hani da oradan çıktı çoğunlukla da oradan çıktı yani bu sinema oyunculuğu ile tiyatro oyunculuğu arasındaki fark diyebileceğimiz şey bu. Şimdi şehir olarak. tiyatrolarında bir oyunun provasındasın abi. Ha, Mefisto diye bir Hı. oyunun provasında. Ondan söz edelim biraz. Ne zaman mesela? Mephisto Mefisto şöyle bir olay. Hmm. Klasman diye Thomasmanın oğlu Klasman diye bir yazar bir roman yazıyor yine Mefisto diye bir hı hı. roman yazıyor bu biraz içinde yaşadığı olayları anlatıyor Frankfurt'ta bir tiyatro grubunun içinde yazar olarak o grubun içinde hı hı. ve bu grubunun içinde bir tane şey var oyuncu baş oyuncu Mefisto'yu oynayan çok becerikli bir oyuncu dönem itler ...öncesi dönem yani Hitler... ...daha meyhane baskılı daha ...tutuklanmamışsa o dönemde başlıyor... Hı hı. ...ve bunlar e, bu baş oyuncu... ...komünist aralarında birkaç komünist daha var... ...ve bu oyuncu çok böyle... ...eçip yağıyor, bağırıyor, çağırıyor filan... ...faşistlerle kavga içinde filan... ...daha sonra işte Hitler... ...iktidara geldikten sonra... E, ...bu Berlin Tiyatrosu'na gidip... ...orada baş oyuncu olmak istiyor... ...nitekim gidiyor oraya... Hı hı. Gidiyor ama gitmesiyle beraber de faşist olmaya başlaması yani, iyi, <gülüyor> devam ediyor. İyi bir dramatik çizgi bulmuş. Evet ee, ama e, hikaye bu yani yazılan roman bu Hı. ve şey oluyor adam faşist oluyor ve o Berlin Tiyatrosu'nun yöneticisi oluyor. Çok meşhur oluyor. Bunu arayan bunu üç gün Fransa'da bir oyunlaştırıyor. Ee, daha sonra Zvabo da bunun yine filmini çekti. Anlıyorum Runschkin daha çok şeyi konu almış. Yani o tiyatrodaki insani ilişkileri ele almış. Hı hı. hı. ...ve de şeyi ele almış... ...özellikle ona vurgulamak istemiş... ...ve 68'i 69'larda yapıyor... ...bu oyunlaştırmayı ve sahneliyor da... ...Yürek Tiyatrosu'nda... ...o zamanki bizim de tartışımız olaylardan biri... ...işte belkemiksiz aydınlardı... ...yani aydınların çok tutarlı olması... Evet. ...çok saffında olması filan... ...bu oyunda biraz oradaki insanların... ...işte o aydınların... ...yazarların, oyuncuların... ...biraz böyle belkemiksiz... ...aydın olmalarını... ...o nedenle faşist olabilirleri... Altını çizerek bir oyun yapmış. Çok iyi bir konu bence. Evet. evet. Şimdi işte bizim Ragıp Yavuz yönetiyor. 25 Kasım ya da Kasım sonu tam günü belli değil. E, de başlayacağız. Hı -hı. İyi bir çalışma içindeyiz. Bakalım ne çıkacak? Allah çok sevindirici. Yapıyoruz. Çok sevindirici. Yani iyi bir seçim ayrıca da. Güzel, çok da iyi güzel. bir seçim. Çok hoş. Yani çok şu hoş. günümüzde buna evet. ihtiyacımız var sanki. Evet bence ha, de. Bence sanki. De. Bir de şeyi sorayım Nevent abi. Peki televizyon dizileri üzerine ne dersiniz? ...herhalde o da çok farklı bir alan. Evet yani televizyon dizileri... ...bizde başta iyi başladı. Yani o TRT zamanında... ...baya bu konuda uzman insanlar... ...vardı, çok özen gösteriliyordu. Ama bu özel... ...televizyonlar açıldıktan sonra... E, ...ilk... ...açılışlarında da yine de... E, ...bir düzeyi vardı... ...televizyon dizilerinin. Çünkü bu kadar ticari değildi. 60 dakikaydı, 50 dakikaydı... Evet, ...diziler... Evet. Fakat bu işte globalleşme dediğimiz küreselleşme dediğimiz şey bu rekabet piyasası e, sanatı yapılan sanatsal işi o kadar çok bozmaya başladı evet. ki televizyon dizileri birden bir ticari meta haline gelmeye başladı. Televizyon dizilerine eskiden işte bir başında bir sonunda reklam alınırdı ilk yapılan diziler ondan reklamdan alınan paralarla ve şeydi yani Aynen. belli bir e, televizyon vaktini aldığın için onun bir karşılığı vardı onunla yapılırdı. Şimdi giderekten bu işi o kadar kötü bir yana çektiler ki... ...bir kere şimdi 90 dakika yapıyoruz. Evet, kötü. evet. 90 dakika yapmamızın nedeni... ...üç reklam kuşağı almak için. Değil mi? Yani izliyordur insanlar. Ama bunaltıyor yani, ama bazen yani, bunaltıyor. Evet, de ya. izliyorlardır... E, ...televizyonda dizileri. Yani bir başlıyor, bir reklam kuşağı... ...ayda hanım gidiyor, çamuk bulaşığını yöküyor, ...çocuk ya. ödevini bitiriyor <gülüyor> falan geliyor... ...tekrar dizi devam ediyor. Evet. Yani böyle dizi devam ol, olacak şey değil. Bence de. Evet. ...o kadar te tecimsel hale getirdiler ki... E, ...çalışma ortamında bozdular. Yani mesela çok para kazanıyor kanallar bundan. Ama mesela şey yapmıyorlar... ...yedek 4-5 bölüm dizi çekip... Hı hı. E, ...yayına başlamıyorlar. Senaryo yazılıyor... O hafta çekiliyor, ertesi gün kanalda oynuyor. Ay ekip 30-40 kişilik hep, e, o dizi çekilirken ikinci bölümü çekmeye başlıyorlar. Çünkü bir haftada evet. 90 dakikalık yeah. bir e, dizi çekeceksin, ya? onu montaj yapacaksın, seslendirme yapacaksın falan korkunç bir kaos. O nedenle piyasa çok kirlendi. Yani gazetelerde de okumuşsundur. Artık set işçileri ölmeye başlıyorlar. Yeah. Ondan sonra oyuncular perişan vaziyette ee, ama yüksek ücret verdikleri için. Yüksek dediğim yani bu ederi karşılığı değil. Ama yani her tarafta ücretler o kadar düşük ki. E, kimisi astronomik fiyatlar alırken aslında diziyi yürüten karakter oyuncu, alt kadardakiler yine çok az para alıyorlar. Ama insanlar aç oldukları için gidip burada çalışmak zorunda kalıyorlar. Evet, evet. Yani oyuncusundan yönetmenine, kamerasının... Kameramanından set işçisine, işte hı hı. çaycısından e, şoförüne kadar insanlar perişan vaziyette. Bir polisiye dizide oynuyordum Ülkü. E, çekimim vardı benim İstanbul Erkek Lisesi'nde. işte iki sahne çekeceğim. Ekipte çalışıyor. Telefon etler dediler ki Levent abi beşte gel. Bir gittim baktım herkes hilafsız yerde yatıyordu Ülkü. Yeah. ...sıralarda, yerde... ...berbere baktım çökmüş uyuyor filan çaycı oturmuş kafasını eğmiş filan. Ya çocuklar ne oldu dedim. Abi dediler biz 52 saattir çalışıyoruz. Vay vay vay vay. Buyurun işte bakalım. 52 saat çalışıyor. Sonra benim iki sahnemi çektiler. Ondan sonra yine 5-6 saat ya, çalıştılar. Ya. Yani bir insanın 52 saattir durmadan çalışması ne demek? Yani gerçekten bu alan korkunç ya. Çok şey oldu. Kötü bir çalışma Tüketici alanı. Tüketici bir oldu. şey bu ya. Evet, ya. insanı tüketiyor yani ya. yok edici bir hale. Tabii bazı bu işi çok iyi yapmaya başladılar. Yani işi profesyonelleri e, yönetmeni dediğimiz, sanat yönetmeni dediğimiz evet. kişiler reklam piyasasına kaçmaya başladılar. Artık ikinci, üçüncü adamlar yönetmen olmaya, işte, e, kostümcü olmaya, makyöz olmaya başladılar. E, onlar da işleri çok kötü yapıyorlar ya. açıkçası. Ya. Bu nedenle e, bu, bu alanda iş yapmak çok zorlaştı açıkçası. Ya, şey de, bir ışık gösterge de yok ileriye yönelik. yani Daha düzelebilir diye bir şey de yok. Gittikçe yok ama yani, yani bir yerde patlayacak bu. Değil yani e, bitecek yeniden. E, çünkü bir kanal çıkacak ya da birileri çıkacak. Bu işi çok iyi yapmaya başlayacaklar. Para yatıracaklar bu işe. Ya, evet. Nitekim evet, e, evet, evet. yani bir yerlerden duydum. Bir iki arkadaş bir araya gelmişler. Bayağı yoğun bir para yatırıp böyle büyük bir bina almışlar. Platolar falan yapıyorlarmış. Güzel. güzel Şimdi yani bir yapımcı çıkacak. 14-15 bölümü uzun vadede bir sene de çekecek. Ondan sonra götürüyorlar. Onu da ederi fiyatıyla kanala verecek. O işler öyle yürümeye başlayınca evet. ötekiler zaten kimse seyredemez. Değil mi? Değil mi? Yani görecek. kalite rekabeti olursa tabii evet, yani evet. çok yararlı bir şey evet. olur. Yararlı yani bir de götürecek. denetleme çok önemli. Mesela Rütük denen bir e, denetleme kurulu var. Mesela bu 90 dakikaya nasıl izin veriyor? Nasıl veriyor? Ya? Bu yani. arada bu kadar reklama, ya. bu kadar şeye nasıl izin veriyor? Yani Avrupa standartlarında böyle bir şey yok. Avrupa standartlarında 60 dakikadır araya bir reklam girer falan filan yani kuralları vardır artık Değil o kadar mi? kuralsız çalışmaya başladık ya. ki zaten hayatın bütün alanında öyle yani işte şu açılımlara bak siyasete bak sokaktaki insana bak hiçbir ölçü yok her şey varma dağınık her şey kim ne yaptıysa ona ya. gidiyor ya. böyle durumda yani televizyon dizileri de bundan payını alıyor ülkücük. Ya. ya ne yazık ki böyle. Şimdi bizim programımızın bir özelliğiydi de bitirirken e, mis konuğumuzun seçtiği bir şiiri dinleyicilerimize sunmak. Hmm. Siz Nazım Hikmet kitabını görüyorum masanın üzerinde duruyor. Hangi şiiri seçtiniz acaba? Ya Ülkü'cüm ben işte biraz kendimizi biz 68 kuşağı evet. biraz kendimizi e, kayıp kuşak gibi görüyoruz aslında. Böyle biraz e, artık yeni olan olayların... Pek yön veremiyoruz. Çünkü biz biliyorsun Çarşamba günü devrim yapmak için yola çıktık. Yani. Maalesef yapamadık. O nedenle yani bu olan olaylar karşısında biz biraz böyle soyutlandık, yalnız kaldık, kenara itildik. Nazım'ın Kurtuluş Savaşı destanında benim çok sevdiğim bir tip vardır. Arhaveli İsmail diye. Oo, evet, evet. Ben müthiş severim. Evet. Bir de bize çok benzetiyorum onu. Onu okumaya çalışayım. Evet. İnşallah ağzıma yüzüme buluşturup Mutlu oluruz, mutlu oluruz. Naz ...Nazım Hikmet'in Kurtuluş Savaşı destanından e, sanıyorum ikinci e, üçüncü babda anlattığı evet. yıl 1920 ve Arheveli İsmail'in hikayesi. Bunlar aslında bir bölüm okuyacağım ben. Hı -hı. Ee, biraz uzun olabilir mi? Tabii tabii. Yani şey tabii Vaktimiz var. Tekneleri kestane ağacındandı. Üç tondan on tona kadardılar. ...ve lakin yelkenlerin altında fındık ve tütün getirip şeker ve zeytinyağı götürürlerdi. Şimdi büyük sırlarını götürüyorlardı. Şimdi denizde bir insan sesinin ve demirli şirplerinin kederlerini... ...ve taş açıklarında sallanan saman kayıklarının fenerlerini peşlerinde bırakıp... ...ve karanlık suda Amerikan taletlerinin önünden akıp küçük, kurnaz ve mağrur gidiyorlardı Karadeniz'e. Dümende ve başaltında insanlar vardı ki bunlar uzun eğri burunlu ve konuşmayı şehvetle seven insanlardı ki sırtı lacivert hamsillerinin ve mısır ekmeğinin zaferi için hiç kimseden hiçbir şey beklemeksizin bir şarkı söyler gibi ölebilirdiler. Karanlıkta kurşunu deli kırmızıya boyanan başaltı gemi İngiliz torpidosudur ve dalgaların üstünde sallanarak alev alev yanan Şaban Reis'in, Beş tonluk takası. Kerempe Feneri'nin 20 mil açığında gecenin karanlığında dalgalar minare boyundaydılar ve başları bembeyaz parçalanıp dağılıyordu. Rüzgar, yıldız, poyraz. Esirlerini bordasına alıp kayboldu İngiliz torpidosu. Şaban Reis'in teknesi ateşten direğiyle gömüldü suya. Arheveli İsmail bu ölen teknedendi. ...ve şimdi... ...Kerem Pefeneri'nin açığında... vatan teknenin kayığında... ...emanetiyle tek başınadır. Fakat yalnız değil... ...rüzgarın, bulutların ve dalgaların kalabalığı... ...İsmail'in etrafında hep bir ağızdan konuşuyordu. Araveli İsmail... ...kendi kendine sordu... ...emanetimizle varabilecek miyiz? Kendine cevap verdi... E, eh, varmamış olmaz. Gece... ...tophane rıtımında... Kamacı ustası Bekir Usta ona ''Evladım İsmail'' dedi. ''Hiç kimseye değil'' dedi. ''Bu sana emanettir.'' Ve Kerem Pefener'in düşman projektörü dolaşınca Takan'ın yelkenlerinde İsmail Reis'ten izin isteyip, Şaban Reis deyip, emaneti yerine getirmeliyiz deyip atladı Takan'ın patalyasına açıldı. ''Allah büyük ama kayık küçük'' dermiş Yahudi. İsmail bodoslamadan bir sağanak yedi, bir sağanak daha, peşinden üç kardeşler ve denizi katmak kadar iyi bilmeseydi eğer alabora olacaktı. Rüzgar tam kerte yıldıza dönüyor, ta karşıda bir kırmızı damla ışık görünüyor, Sivas Topol'a giden geminin zancak feneri. Elleri kanayarak çekiyor İsmail kürekleri, İsmail rahattır. Kavgadan ve emanetten başka her şeyin haricinde İsmail Usu'nun içinde. Emanet bir ağır makinalı tüfektir. Ve İsmail'in gözü tutmazsa liman reislerini ta Ankara'ya kadar gidip onu kendi eliyle teslim edecektir. Rüzgar bocalıyor. Belki Karayel görecek. En azından 15 mil uzaktır en yakın sahil. Fakat İsmail ellerine güvenir. O eller ekmeği, küreklerin sapını... Dümenin yekesini ve kemer altında fotikanın memesini aynı emniyette tutarlar. Rüzgar karayel göstermedi. Yüzkerte birden atlayıp rüzgar bir anda bütün ipleri bıçakla kesilmiş gibi düştü. İsmail beklemiyordu bunu. Dalgalar bir müddet daha yuvarlandılar teknenin altında. Sonra deniz dümdüz ve simsiyah durdu. İsmail şaşırıp bıraktı kürekleri. Ne korkunçtu düşmek kavganın haricine. Bir ürperme geldi İsmail içine ve bir balık gibi ürkerek bir sandal, bir çift kürek ve durgun ölü bir deniz şeklinde gördü yalnızlığı ve birden öyle kahrolup duydu ki insansızlığı. Yıldı elleri. Yüklendi küreklere kırıldı kürekler. ...sular tekniği açığa sürüklüyor... ...artık hiçbir şey mümkün değil... ...kaldı bir ölü denizin ortasında... ...kanayan elleri... ...ve emanetiyle İsmail... ...ilk önce küfretti... ...sonra... ...elham okumak geldi içinden... <gülüyor> ...sonra güldü... ...eğilip okşadı emaneti... ...sonra... ...sonra malum olmadı insanlara... Arhevili İsmail'in akıbeti. Çok güzel. Mükemmel. Bizim, bizim akıbeti biz inşallah veriyorlar. <gülüyor> <gülüyor> yani çok duyarlı bir insan çok. lazım. Müthiş ya, tabii ki. Anadolu iş insanını ya. Ya. bu kadar tanıyan. Tabii mahpustukta tanımış çoğunda tabii. ama bu kadar şey. Mükemmel. Var. Efendim bir sanat ve sanatçılar programımız daha sonuna geldik. Önümüzdeki haftalarda yine başka konuklarla buluşmaya sürdüreceğiz. Hoşçakalın. Teşekkür ediyoruz Levent Yılmaz'a. Ben teşekkür ederim çağırdığın için Ülkü'cüğüm. Sağ olasın. Sanat ve Sanatçılar Hazırlayan ve sunan Ülkü Ayvaz